7. Özellik Düzenli Toplantılar Düzenli olarak yapılan toplantılar, yöneticilerle askerleri birbirine bağlar, fertlerin kendilerine olan güvenlerini artırır ve yollarına devam edebilmeleri için azimlerini güçlendirir. Sahabi, Erkam'ın evine gelir, gün boyunca başından geçenleri, yaptığı fikri tartışmaları, duymuş olduğu görüşleri ve kendi ortaya koyduğu delilleri Resulullah Aleyhisselam'a ve arkadaşlarına anlatır. Eğitici önder, ona uygun olan yönlendirmeyi yapar, ya tutumunu över, ya düzeltir, ya da terk etmesini emrederdi. Çözülmesi güç olan bütün problemlerin çözümünü sağlayan, fitnenin kökünü kurutan ve iç safları kuvvetlendirip birbirine çok sıkı bağlarla bağlı bir birlik haline getiren, yöneticilerle fertler arasında sürdürülen düzenli toplantılardır. Bu toplantıların kesilmesi ve yöneticilerle askerler arasındaki mesafenin uzaklaşması, birinci olarak güveni zayıflatır, ikinci olarak iç saflarda bir takım gedikler açar, üçüncü olarak da inanç yapısını zayıf ve gevşek bir hale getirir. Bu neticede çok tehlikelidir.